ve aşimne şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim ve min ve, ve la illallah la şirikele. ve abduhu ve hadisi ve hayral hadiy hadi muhammedin sallallahu ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuha ve külle muhteşem bir ve külle başa zalale ve külle zalaletin filnar. Ee, geçen hafta iman ve kişiyi imandan e, çıkaran meseleler e, ne boyutta İslam dairesinden kişiyi çıkarır o meseleden bahsetmiştik bugün de e, büyük günahların küfürle alakası e, konusunu işleyeceğiz inşallah. Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu konuda kesin olarak e, bu sınırı çizmiştir. Yani büyük günah sebebiyle hiçbir Müslüman'ı tekfir etmeme. Bu şekilde kafir kabul edilmeyeceğini ilan etmiştir Ehl-i Sünnet. E, herhangi bir günah dolayısıyla Müslüman'ı tekfir etmeyi caiz görenler şöyle deliller ortaya koymuşlar. Birincisi iblis. Şanı Allah'ı inkar etmemiştir. O sadece Allah'a karşı gelmiş, ona isyan etmekte ısrar etmiş olduğundan dolayı Allah onun küfrüne hüküm vermiştir. Yani hariciler, günah, büyük günah sebebiyle tekfir edenler getirdikleri delillerden birisi bu. Bir diğer delilleri Allah Azze ve Celle Nisa suresi 93. ayetinde ''Kim kasten bir mümini öldürürse onun cezası orada ebedeyen kalmak üzere cehennemdir.'' Ayrıca Allah ona gazap ve lanet eder ve onun için büyük bir azap da hazırlamıştır. Başkasını kasten öldüren bir kimse Allah'ı inkar etmiyor. Böyle bir kimse sadece büyük bir günah işlemiş olmakla birlikte Allah onun ebediyen cehennemde kalacağına hüküm verilmiş bulunuyor. Bunu da bu şekilde delil getiriyorlar. Bir diğer delilleri de Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ın Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan şu nakli. Zani yani zina işleyen kimse zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Hırsız, hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen, mümin olarak içki içmez. İnsanların görmediği bir şeyi çalan bir kişi, onu çaldığı zaman mümin olarak çalmaz. Müslümin rivayet ettiği bir hadis. Bu hadisin taşıdığı anlama yakın Ebu Hüreren'in, Ayşe radıyallahu anh'ın, İbn Abbas'ın, Allah hepsinden razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan yaptığı bazı rivayetler var. Bu hadisleri delil olarak ileri sürenler şöyle diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu gereğince zina edenden, hırsızlık yapandan, içki içen kimsenin e, içki içenden, kimsenin görmediği yerden açıran ve çalandan iman kalkmış bulunuyor. İmanın kalktığı kimse ise kafirdir diyorlar. Öncelikle İblis Aleyhillâh'ın e, onun Allah'ı inkar etmediği meselesine gelince e, bu apaçık bir sözdür, hatadır. E, çünkü İblis Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu hükmün doğruluğu konusunda Allah ile mücadele etmiş ve onun kendisine Adem Aleyhisselam'a secde etmek emrine ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın. Onu ise bir çamurdan yarattın. Araf 12. ayeti. Hicr 33. ayetinde de ben ses veren balçıktan kokmuş bir çamurdan yaratmış olduğum bir beşere asla secde edecek değilim diyerek itiraz etmiş. Böylece Melun Herif, Yüce Allah'ı kendisine Adem'e secde etmesini emretmesi dolayısıyla ayıplamış ve Allah Azze ve Celle'nin ...hata etmiş olduğunu iddia etmiş oluyor. Buna göre iblis Allah'ın hükmünün doğru olduğunu inkar etmiştir. Allah'ın hükmünde hata olduğu vehmine kapılan bir kimse... ...Yüce Allah'ın kemal sıfatlarını da inkar etmiş, nefyetmiş etmiş oluyor. Yüce Allah ise kemal ile muttasıf olmamaktan yüce ve münezzehtir. Allah'ın yanlış olacağı vehmine kapılan bir kimse... ...aslında kendisine Allah'a eş koşmuş oluyor. Çünkü o Yüce Allah'ın hükümlerinin bir kısmını doğru... ...diğer bir kısmını da hatalı görürken... Kendi görüşünden hareket ediyor diyor. Bu da zaten şirkin ta kendisidir. Adem Aleyhisselam'a gelince Allah'ın hükmünün doğruluğu konusunda asla tartışmaya girmemiş ve unuttuğu zaman işlemiş olduğu hatasını elini çabuk tutarak kabul etmiştir. Araf 23. ayetinde Ey Rabbimiz bizler nefislerimize zulmettik. Eğer sen bize mağfiret etmeyecek ve merhamet buyurmayacak olursan kesinlikle bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. İşte Allah'ın hükmünü kabul ederek bir masiyet işleyen, yani bir günah işleyen ile Allah'ın emirlerine muhalefeti helal gören kişi arasındaki fark budur. Masiyetleri helal kabul eden, yani günahları helal kabul eden bir kimsenin Allah'ın emrini inkar etmiş ve tartışmasız olarak onun kafir ve müşrik bir kişi olacağı konusunda Müslümanlar arasında hiçbir ihtilaf yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle Enam Suresi 121. ayetinde şöyle buyuruyor. Üzerlerine Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu muhakkak ki bir fısktır. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına mutlaka telkinde bulunurlar. Eğer onlara itaat ederseniz şüphes ki siz de Allah'a eş tanıyanlardansınızdır. Gerçekten de Allah'ın hükmünün doğruluğu konusunda tartışan bir kimse kafir ve müşrik bir kişidir. Bir mümini kasten öldürenin ebediyen ateşte kalacağını delil olarak ileri sürmeye gelince şu sebeplerden dolayı e, bu iddia gibi değildir. Her şeyden önce nas belirli bir fiille ilgilidir. Bu da mümin bir nefsi kasten öldürmektir. Allah Azze ve Celle ayette belirtilen cezayı sadece bu masiyet için belirlemiş bulunuyor. Bu ceza diğer büyük günahlarda kapsayan umumi bir nas ile ortaya koyulmuyor ki bunu mutlak olarak ele alıp her türlü büyük günah işleyen kişinin kafir veya müşrik olduğunu ileri sürmek mümkün olabilir. İkinci olarak naslar arasında yapılacak bir karşılaştırma Ebedi olarak kalmanın ayet-i de müşrik ve kafire ceza olarak verilen ateşte sonsuza kadar kalmak olmadığını ortaya koyar. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şöyle buyruluyor: Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kadınlardan aldığı söz gibi bizden de söz aldı. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamayı, hırsızlık yapmamayı, zina etmemeyi, çocuklarımızı öldürmemeyi, birbirimize ihtirada bulunmamayı istedi ve bize şunları söyledi. Sizden verdiği bu sözde kim durursa onun ecrini vermek Allah'a düşer. Kim de bir cezayı gerektiren bir günah işler de bu ceza ona uygulanırsa uygulanan bu ceza onun için kefaret olur. Allah'ın setrettiği kimsenin durumu ise Allah'a kalmıştır. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar. Müslim rivayet etmiştir yine bunu. Müslim, Ubade bin Samit radıyallahu anh'ten rivayet etti hadiste onun şöyle söylediğini zikreder. Bizler mecliste, bir mecliste Allah Resulü ile birlikteydik şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, zina etmemek, hırsızlık yapmamak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı hak ile olmaz hali müstesna öldürmemek, yani haksız yere öldürmemek üzere bana biat ediniz. Sizden verdiği bu biate kim vefakarlık ederse onun ecri Allah'a aittir. Kim de bunlardan herhangi birisini yapar ve bunun cezası ona tatbik edilirse bu ceza onun için kefaret olur. Yani bunlardan biri diye saydığı şeyler arasında kıkka dedin. Haksız yere cana kıymak da var. Bundan dolayı had uygulanırsa kendisine diyor kendisi için kefaret olur. Kısa sen öldürülse bile. Bu da kafir olmadığını gösterir rivayette. Kim de bunlardan bir şey işler, Allah da onu setre derse, yani örterse, gizlerse, onun işi Allah'a kalmıştır. Dilerse onu affeder, dilerse azap eder. Yani ona had cezası uygulanmasa bile, kısa sen öldürülmese bile bir katilin şeyi Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse azab eder. Evet. Evet. Ee, Nisa suresinin 48. ayeti de zaten bu konuda şirk dışında Allah azze dilediği dilediğini için affedebileceğini, dilediğine azab edebileceğini açıkça bildiriyor. İmanın Zina edenden, hırsızlık yapandan, içki içenden, kimsenin görmediği bir sırada çalıp çırpandan, kaldırıldığına dair hadisi delil olarak göstermeye gelince. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu anlamda rivayet edilen hadisler, sayı hadisler olup isnatları tamdır ve kesin olarak o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi zina ettiği zaman zaniden, hırsızlık yaptığı zaman hırsızdan, içki içtiği zaman içkiciden, çalandan, çırpandan imanın nef edildiğini kesin olarak bildirmektedir. Ancak diğer taraftan tam ve mütevatir senetlerle Allah Resulüne zina eden erkek, kadın, hırsız, erkek ya da kadın, hırsız, e, yanındaki emaneti inkar eden kadın, çalan, çırpan ve içki içen kişiler getirilmiş ancak onları kafir olarak kabul etmemiş, onlara irtidat cezasını uygulamamıştır. Osman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu aziz şerif'teki hususları e, buyuran da yine bizzat Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Müslüman bir kişinin kanı ancak şu üç şeyden biriyle helal olur. Ya imandan sonra kafir olması ya ihsandan sonra zina etmesi. Burada ihsan evlilik. Ee, mesela bir kimse evlendikten sonra zina ederse ister evliyken ister dulken olsun o rejim ederek öldürülür. Yahut da birisini öldürür ve buna karşılık öldürülür. Kesin olarak anlıyoruz ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sözü edilen hadis-i şeriflerde belirtilen imanın gidişiyle tasdikin gidişini kastetmemişti. Çünkü bu konuda Müslümanlar imanın tarifi açısından farklı iki görüş ortaya koymuşlardır. Bunlardan kimisine göre iman üç ayrı manaya verilen isimdir. Bu manalardan birincisi kalp ile itikat, diğeri dil ile söylemek, üçüncüsü ise farz, nafile, vacip ve haramlarla birlikte bütün emirlere itaat etmek, yani bu şekilde amel etmektir. İkinci görüşe göre iman iki mananın adıdır. O da kalp ile itikat, dil ile söylemekten ibarettir. İtaatlerin işlenmesi ve haramlardan sakınılması ise imanın şeri hükümleri olup imanın bizzat kendisi değildir. Fakat imanı artıran ve eksilten sebepleridir. Zina edenin, hırsızlık yapanın, içki içenin ve çalıp çırpanın yaptığı işler dil ile söylenen şeyler değildir. Şayet Amir dil ile söylenen sözün yerini tutmuş olsaydı, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bu davranışları yapan kimseleri mürted kabul eder ve onlara istidat cezasını uygulardı. Belirtilen günahlardan herhangi birisini işleyen bir Müslümanın içindeki tasdikine herhangi bir halel gelmediğini ve olduğu gibi durduğunu zararı olarak hisseder. Zaruretlerin yalanladığı her bir söz ise kesinlikle geçersizdir. Dolayısıyla Nas'larda gittiği haber verilen imanın tasdik olamayacağı kendinden ortaya çıkar. Ve kesin olarak şu ispat edilir. Bu gibi işleri işlediğinde işleyenden giden iman kişinin mürtet bir kafir olmasına sebep teşkil eden kalbindeki itikadı değildir. Bu sadece Allah'a itaat kısmıyla alakalı imanıdır. Yani burada e, iman 70 küsur şubedir. Hadisini düşünebilirsiniz. Yani bir kimse de haya yoksa, fakat imanın diğer e, şartları varsa, onda iman eksikliği vardır. Haya şubesi eksiktir. Fakat o kimseye kafir denilmez. İmanı eksiliyor ama gitmiyor. Tabi. Evet, e, zina, öldürmek, çalmak, içki içmek gibi işlerde Allah'a itaat etmek söz konusu değildir. Dolayısıyla bunlar iman olamaz. Bunlardan herhangi bir davranış iman olamayacağına göre bunlar yapan bir kimse mümin, yani Allah'a itaat eden bir kişi olmuyor. Çünkü itaati gerektiren bir iş yapmıyor. Bilakis o isyankar ve fasık bir kimsedir. Nitekim bu sözleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Ubade bin Samit'in rivayet ettiği iki hadisi de pekiştirmektedir. Bu iki hadiste hırsızlık yapana, zina edene, başkasını kasten öldürene, İslam'ın öngördüğü ceza yani had cezası uygulanacak olursa bu onun günah için bir kefaret olur. Allah böyle bir kimseyi setredecek olursa o takdirde onun işi Allah'a kalır. Dilerse azap eder, dilerse bağışlar. Kafir ve müşrik bir kimsenin ise böyle bir dilemeye havale edilmeyeceği ve bunun kapsamına girmeyeceği bilinen bir husustur. Yine Ebu Zer anten gelen bir rivayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. ''La ilahe illallah'' deyip, sonra da ölen her kul cennete girecektir. Ben zina etse ve hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zina etse ve hırsızlık yapsa da diye buyurdu. Ben tekrar zina etse ve hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zina etse ve hırsızlık yapsa da diye buyurdu. Ben bir daha zina etse ve hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Bu sever o da zina etse ve hırsızlık da yapsa. Ebu Zer'in bunu yere sürtülse de böyledir buyurdu. Evet, Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunlar. Nur suresinin 25. ayetinde de zina eden kadına ve zina eden erkeğe onların her birisine yüzey sopa vurunuz. Buyurun Nur. Bekarlar için, yani. için. Nur suresinin 3. ayetinde yine aynı surenin 3. ayeti zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadını veya müşrik bir kadının nikahlayabilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir müşrik nikahlayabilir. Böylece yüce Allah'ın bu buyruklarından zina eden erkek ile müşrik erkeği, zina eden kadın ile müşrik kadını birbirinden ayırt etmiş ve onların her birisinin ayrı niteliğini ortaya koymuştur. Ayrı vasıflarda zikrediyoruz. Zina eden bir erkek veya bir müşrikle diyor. Yani zina eden bir erkeği müşrikten ayrı bir vasf zikrediyor Allah Hazreti Celleği bu ayette. Hırsızlar hakkında da Maide suresi 28. ayetinde şöyle buyruluyor: Hırsızlık yapan erkek ile kadınların her birisinin kazandıklarının bir cezası ve Allah'tan bir tenkil olmak üzere ellerini kesiniz. Böylece kesin olarak şu ortaya çıkar. Zina eden kadın, hırsızlık yapan erkek ve kadından her birisi için bir ceza vardır ve bu ceza mürtedin cezasından ayrı bir cezadır. Çünkü mürtedin cezası ölümdür. Eşinden ayrılmaktır ve mallarının müsaade edilmesidir. Şayet e, kişi zina ettiği zaman mümin değildir. İç geçtiği zaman mümin değildir gibi e, gelen hadisler onların müşrik veya kafir olarak adlandırılmasını gerekseydi onlara e, müfted hattı uygulanıp, mallarının müsadır edilmesi, hanımının e, ondan ayrılması, bu hükümleri beraberinde getirmesi gerekirdi. Bu söylediğimiz hususlar, Ehl-i Sünnet mezheplerinin ittifakla belirtikleri görüşleridir. Mesela akide u Tahaviyen Müellifi, Hanefi mezhebine mensup, İmam Tahavi şöyle demektedir. Bizler, bizim kıblemizi nehlini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini kabul ettikçe, onun vermiş olduğu haberlerin tümünü tasdik ettikleri sürece Müslümanlar ve Müminler olarak adlandırırız. Bizim zaten şey olarak yani Ehl-i Sünnet akidesidir bu. Kıble ehlini Peygamber Aleyhisselatü gelenleri kabul ettikleri sürece Müslümanlar ve Müminler diye isimlendirmek mecburiyetimiz var. Ha Mesela Şia fırkası tutuyor. Kur'an ayrı bir Kur'an iman ediyor. Yani Fatıma Musafı diye veyahut da e, sayfeler diye ayrı Şekilde değerlendiriyorlar. Hadisleri de sadece ehl beytten gelenleri alıyorlar, diğerlerini inkar ediyorlar. Veya mealcı gruplar hadisleri toptan, e, sünnetin bağlayıcılığını toptan inkar ediyorlar. Bunun gibi onların e, durumu biraz daha farklı. Bizler Allah hakkında söz söylemeye rastgele dalmayız. Allah'ın dini hakkında en ufak bir fikri çekişmeye girmeyiz. Kur'an hakkında tartışmaya girmez, onun alemlerin Rabbinin sözü olduğuna, Ruhu emin yani Cebrail'in onu peygamberlerin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirip öğrettiğine şahitlik ederiz. O yüce Allah'ın kelamı olup yaratılmışların hiçbir kelamı ona denk olamaz. Onun yaratılmış olduğunu da söyleyemeyiz. Müslümanların cemaatine muhalefet etmez. Kıble ehli olan hiçbir kimseyi helal kabul etmediği sürece herhangi bir günah dolayısıyla tekfir etmeyiz. Yani o günahı helal saymadığı sürece tekfir etmeyiz. İman ile birlikte herhangi bir günahı işleyene işlediği o günahın zarar vermeyeceğini de söylemeyiz. Yani iman eden kimseye günah zarar vermez diye Mürceiye fırkasıdır. İşlenen her bir günah imanda eksilmeye sebep olur. Hayırlameler de imanın artmasına sebep olur. Allah Teala'nın Müslümanlardan iyilikte bulunanların günahlarını mağfiret edeceğini, rahmetiyle onları cennetine koyacağını ümit ederiz. Ancak mutlak olarak cennete gireceklerine dair şahitlikte bulunmayız. Müslümanların kötülük işleyenlerine de Allah'tan mağfiret diler. Onların azaba düşeceklerinden korkarız. Ancak affedileceklerinden de ümidimizi kesmeyiz. Allah'ın azabından emin olmak, yani rahmetinden de ümit kesmek insanı İslam dininden çıkartır. Bu konuda hak yol her ikisinin arasında eli kıblenin yoludur. Kul kendisini imana sokan esasları inkar etmediği sürece imandan çıkmaz. İman ise dil ile ikrar etmek, kalp ile tasdik etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize kadar geldiği sahih olan her şey haktır. İman birdir. İman ehli onun aslına iman etmek bakımından birbirine eşittir. Ancak haşiyet, takva, hevalarına muhalefet, evla olan yapmak bakımından aralarında üstünlük ve fazilet söz konusudur. Yani iman edilecek esaslar noktasında müminler eşittir. Fakat imanlar, e işte bunları artırma, eksiltme bakımından birbirleri arasında yani fiiliyata dökme bakımında farklılıklar, üstünlükler olabilir. Muhammed Aleyhisselatü vesselam ümmetinden büyük günah yani kebire işleyen kişiler ateştedirler. Ancak muvahhid olarak ölecek olurlarsa, tevhid ehli olarak ölürlerse tevbe etmemiş olsalar bile Yüce Allah'ın huzuruna onu tanımış olarak vardıkları sürece cennemde ebedi olarak kalmazlar. Bu gibi kimseler Allah'ın dilemesine göre haklarında vereceği hükme tabidirler. Dilerse fazlu keremiyle onlara mağfiret eder, dilerse de onları adaletli hükmü gereğince cezalandırır, azaplandırır. Nitekim şan Yüce Allah kitabında şöyle buyurmuştur. O bunun yani şirkin dışında kalan günahları diledi kimseye bağışlar. Yüce Allah günahkarları ateşle, ateşte azaplandırdıktan sonra rahmetiyle veyahut da kendisine itaat eden şefaatçilerin şefaatiyle onları ateşten çıkarır. Ondan sonra cennete gönderir. Çünkü Yüce Allah kendisini tanıyanları, kendisinin dostu kılmış, hem dünyada hem de ahirette kendisini inkar edenler gibi kılmamıştır. Onlarla bir tutmamıştır. Çünkü onu inkar edenler, onun hidayetine rağmen zarara düşmüşler ve asla ona veli olmak nasibine erememişlerdir. Evet, İmam Tahavi e, herhalde dua ediyor burada. Şöyle diyor, Allah'ım ey İslam'ın ve Müslümanların velisi, sen, seninle karşılaşıncaya kadar bizleri İslam üzere sabit kıl, iyi olsun, facir olsun, kıble ehlinden olan herkesin arkasında namaz kılınabilir görüşündeyiz. Bunlardan ölen kimselerin de namazlarını kılar ve onlardan hiçbir kimse hakkında kesin olarak ne cennete ne de cehenneme gidecek demeyiz. Açıkça onlardan küfür ya da şirk görülmediği sürece onların aleyhine kafir ya da müşrik olmakla şahitlik etmeyiz. Onların gizliliklerini de Yüce Allah'a havale ederiz. İbn-i Hazm da şöyle diyor. Herkese her şeyden önce lazım olan ve kendisi olmadan İslam'ın sayı olamayacağı şey şudur. Kişi kalbiyle kesin ve ihlas ile şunu bilecektir ve bu bilmesine en ufak bir şüphe, şüphe, en ufak bir olumsuz etki olmayacaktır. Ve bunu mutlaka diliyle de söyleyecektir. Bilmesi ve söylemesi gereken bu şey Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı, Muhammed'in de onun rasul olduğudur. Bunun delili ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. Ben insanlarla Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına şahitlik edinceye, bana ve getirdiğim şeylere iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları takdirde bana karşı kanlarını ve mallarını ancak onun hakkıyla korumuş olurlar. Hesaplarda Allah'a aittir. Diğer bir delili de şu ayet. Kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa kesinlikle ondan kabul olunmaz ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur. Buna kalben inanmanın gereğine gelince bunu da Yüce Allah'ın şu buyruğundan anlıyoruz. Onlar ancak Allah'a din yalnız ona halis kılarak ve ona tahsis ederek ibadet etmekle emrolundular. İhlas ise nefsin bir fiilidir. Bunu dil ile söylenmesinin gereği, kanı ve malı helallikten kurtarıp onlara inişilmesini haram kılan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekilde şahadet zorunlu olarak ancak dil ile yapılabilir. Bu şahadet kelimesinin açıklaması da, Allah'tan başka hiçbir ilah ve onun dışında hiçbir yaratıcı olmadığıdır. O yüce Allah birdir ve ilah nihaye bir olarak kalacaktır. O kendisini yaratmak zorunda bırakan bir sebep olmaksızın her şeyi yaratandır. Nefs ve arş mahlukturlar. Onun gibi hiçbir şey yoktur ve o da hiçbir şeyin suretine girerek temesül etmez. Şehadetin ikinci kısmına gelince onun da açıklaması şöyledir. Peygamberlik haktır. Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib, İnsanların ve cinlerin kafirlerine de müminlerine de Allah'ın göndermiş olduğu Resulüdür. Bütün peygamberler İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da dahil diğer insanlar gibi Allah tarafından yaratılmış kimselerdir. Cennet haktır, cehennem haktır, onların her birisi yaratılmış birer yurttur. Kafir bir kimse cennete ebediyen giremeyecektir. Cehennemde ise hiçbir mümin ebediyen kalmayacaktır. İstedikleri büyük günahlar ve kötülükler iyiliklerinden daha ağır basan Müslümanlardan Allah'ın dilediği kimseler ateşe girecekler sonra da şefaat ile oradan çıkartılacaklardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ateşten la ilahe illallah diyen ve kalbinde bir arpa ağırlığı kadar hayır bulunan herkes çıkacaktır. Daha sonra la ilahe illallah diyen ve kalbinde bir buğday tanesi ağırlığında hayır bulunan herkes ateşten çıkacaktır. Daha sonra la ilahe illallah diyen ve kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kişi ateşten çıkacaktır. Hocamın min'ul sure'si 102 101 102'de e, günahlar ağır basan ebedi kalır diyor. Kafirler hakkında. Kâfir, ci adam müşriktir. Yani hiçbir söz e, la ilahe illallah sözüne ağır basmaz. Günahları, o manada. Günahlar ağır basmaz. Şimdi bu konuda gelen hadislere bakacak olursanız, mesela Hakim Müstedrek'e de gelen bir hadis. Kişinin ile sevapları tartılır diyor, günahları ağır basar. Hmm. Ama La İlahe illallah yazılı bir levha konulur diyor onun e, hanesine ve o da o, tamamen e, tartar onu diyor evet, yani kaldırır. Bu La İlahe illallahı geçecek kadar değil diyor, diyor. Yani. Evet. Ayrıca Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bizler kıyamet günü için adaletli terazileri koyacağız. Hiçbir nefis hiçbir şeyle zulme uğratılmaz. Bir başka ayette tartıları ağır gelene gelince o razı olunacak bir yaşayış içerisindedir. Tartıları hafif gelenlere gelince onun uğrayacağı yer haviye, cehennem olacaktır. Haviyenin ne olduğunu sana ne bildirdi? O kızgın bir ateştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisine ulaşan ve sahih olan bir haberi, ya da müminlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ve üzerinde icma ettikleri herhangi bir hususu inkar eden herkes kafirdir. Dünyanın doğusunda ve batında bulunan Müslümanların ellerindeki mushaflarda bulunan Kur'an-ı Kerim, Fatiha'dan Felak ve Nas surelerine kadar Allah'ın kelamı olup, Allah onu Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine inzal buyurmuştur. Onun bir harfini bile kabul etmeyen kimse kafirdir. Hiçbir kimsenin yanında dine ait hiçbir sır olamaz. Bağız yani öldükten sonra dirilmek haktır. Mizanların kurulması haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olan ve büyük günah işlemiş olan kimselere şefaat etmesi haktır. Onun bu şefaatiyle bunlar ateşten çıkacak. Cennete gireceklerdir. Yüce Allah izni olmadan onun yanında şefaat edecek de kimmiş diye buyurmuştur. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'da her bir peygamberin ümmet için yapmış olduğu bir duası vardır. Ben de bu duamı kıyamet günde ümmetime şefaatçi olmak üzere sakladım. Yine... Cennet ehli olan kimselere gelince artık onlar orada kalacaklardır. Ne ölecek ne de dirileceklerdir. Fakat günahları sebebiyle ateşin isabet ettiği bazı kimseler de vardır. Yüce Allah onları bir çeşit öldürecektir. Kömür olacaklar zaman onlara şefaat edilmesine izin verilecek. Onlar da grup kurup getirilecek. Cennetin nehrlerine atılacaklar. Sonra da ey cennetlikler. Bunların üzerine su dökünüz denilecek. Onlar da sel sularının taşmış olduğu şeyler arasında bulunan bir tohumun bitmesi gibi yeşerip biteceklerdir. Bu da Müslim hadisi. Meleklerin kulların amellerini yazdıkları sayfelerin hak olduğuna iman eder. Ancak onların nasıl olduklarını bilemeyiz. Kıyamet günde bütün insanlara kitapları verilecektir. Yani amel defterleri. Kabir azabı haktır. Ölümden sonra ruhlara sual sorulacağı haktır. Öldükten sonra hiçbir kimse kıyamet gününe kadar dirilmeyecektir. İyilikler muazene suretiyle kötülükleri giderir. Tevbe de kötülükleri giderir. Kötülüklere karşılık iyiliklerden alınacağı da haktır. Yüce Allah şöyle buyurur. Muhakkak ben tevbedene mağfiret edeceğim. Bir başka yerde muhakkak iyilikler kötülükleri giderir diye buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün asamına şöyle sordu. Sizler müflis kimdir bilir misiniz? Onlar müflis ne birdir hem ne de bir malı bulunan kişidir dediler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Benim ümmetimde müflis şudur. Kıyamet gününde namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş olarak gelir. Diğer taraftan şunu hakaret etmiş, şunun malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, ötekinde vurmuş olarak gelir. Buna da birikine de iyiliklerden verilir. İyilikleri tükenecek ve buna karşılık üzerindeki borçların ödenmesi tamamlanacak olursa bu sefer kötülük ettiği kimsenin günahlarından alınır, onun üzerine konulur. Sonra da bu kimse cehenneme atılır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bugün her bir nefis kazandığının karşılığını görecektir. Peygamber ve Vesselam'ın vefatından beri vahiy kesilmiştir. Din tamam olmuştur. Ona ne bir şey eklenebilir ne de bir şey eksiltilebilir. Ne değiştirilebilir ne de e, tahrif edilebilir. Mümin olsun, kafir olsun, iyi olsun, kötü olsun peygamberin getirdiklerinin haberinin ulaştığı her kişiye karşı Allah'ın hücceti ortaya konulmuş ve açık seçik bir şekilde beyan edilmiş demektir. Marufu emretmek, münkerini nehyetmek ve gücü yeten herkes için bunu el ile yapmak farzdır. El ile yapamayanın diliyle, diliyle yapamayanın da kalbiyle yapması gerekir ki bu da imanın en zayıf şeklidir. Bunun ötesine imandan hiçbir eser yoktur. Herhangi bir kimse bilgisizliği dolayısıyla yahut da içinde bulunduğu imkansızlıklar sebebiyle bütün bunları bilemeyecek ya da bilmekte gecikmiş olursa kendisine Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğu açıklandıktan sonra şu hususa kalbiyle iman etmesi ve takati kadar diliyle söylemesi icap eder. Allah'ın Resulü'nün getirdiği her şey haktır. Onun dışında kalan bütün dinler batıldır. Bütün amelleri kaybeden yani hiç amel etmeyen Kimsenin imanı eksik, isyankar bir mümindir, fakat kafir olmaz. Çünkü Resulullah ve Vesselam uzun bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah kullar arasında hüküm verme işini bitirdikten ve cehennemde bulunan kimselerden rahmetiyle dilediği kimseleri çıkarmak dileyince meleklere emir vererek La ilahe illallah diyenler arasından rahmet etmeyi dilediği kimselerden kendisine şirk koşmamış kişilerin ateşten çıkartılmasını emreder. Yakin yani kesin inanç. Artıp eksilmez ancak herhangi bir şüphe veya inkar karışacak olursa tümüyle batıl olur. Masiyet diye bilinen şeyler büyük günah ve kötü amellerdir. Seyyat diye bilinenler de küçük günahlardır. Küçük günahlar sagayr ve lemem tümüyle mağfiret edilmiştir. Kebair yani büyük günahlar ve fevahiş çirkin işler ise Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ya da Resul'ün diliyle ateşe girmekle tehdit ettiği işlerdir. Bunlardan uzak kalan bir kimseye bütün küçük günahları bağışlanır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. O kimseler ki büyük günahlardan ve fevahişten yani küçük günahlardan e, lemem dışında sakınırlar. Muhakkak Allah mağfireti geniş olandır. Yine şöyle buyurmuştur. Eğer sizler size yasaklananların kebairinden, büyüklerinden kaçınırsanız sizin seyyatınız yani küçük günahlarınızı örter ve sizleri çok kerim bir yere girdiririz. Lemem bir şeyi yapmayı içinden geçirmektir ve toptan mağfiret edilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah benim ümmetime işlerinden geçirdikleri şeyleri konuşmadıkça ya da onu işlemedikçe mağfiret buyurmuştur. Büyük günahlardan sakınmayan bir kimse işlediği her bir amelden dolayı hesaba çekilir ve Yüce Allah onun, onun iyi amelleriyle tövbe etmediği ve cezası da dünyadayken kendisine uygulanmamış bütün günahları tartar. Kimin iyilikleri ağır gelirse o cennettedir. İyilikleri ile kötülükleri eşit olan kimsenin durumu da böyledir. Tevbenin günahları sildiğinde ihtilaf yoktur. Kötülükleri iyiliklerinden ağır basan kimseler amellerine göre şefaat ateşten çıkacaklardır. Cennetlikler cennette faziletlerine göre yerleşeceklerdir. İnsanların en faziletleri cennette dereceleri en yüksek olacak olanlardır. Küfürden, zinadan, lutilikten, içki içmekten, domuz, kan ve leş gibi haram şeyler yemekten ve diğer başka büyük günahlardan tevbe etmek, pişmanlık duymak, ondan kesin olarak vazgeçmek, ebediyen ona geri dönmemeye karar vermek ve Allah'tan mağfiret dilemekle gerçekleşir. Bunda icma vardır ve ihtilaf yoktur. Diğer insanların iffet, mal ve canlarına zulmetmek günahından tevbe etmek ise onların mallarını ve bu maldan kazanılan her şeyi onlara geri vermekle yahut telef olmuşsa benzerini onlara iade etmekle söz konusu olabilir. Bu hak sahipleri bilinmiyor ise o takdirde bunlar fakirlere ve çeşitli hayır yollarına harcanır. Bununla birlikte pişmanlık duyulur, kesinlikle vazgeçilir. Allah'tan bağışlanma dilenir ve namuslarına ve bedenlerine yapılmış olan haksızlıklardan dolayı haklarını helal etmeleri istenir. Bu mümkün olmazsa o zaman emir Allah'a Allah'ın olur. Yani e, Allah'ın dilemesine kalır. Kıyamet gününde mazlumun hakkının verileceği kesindir ve çünkü o gün boynuzlu koştan, boynuzsuz koçun hakkı bile kısas ile alınacaktır. Ancak öldürmekten tevbe etmek bütün bu tebe şekillerinden daha büyüktür ve yalnızca kısas ile mümkün olabilir. Şayet kısas mümkün olmazsa o takdirde mümkün olduğu kadar çok iyilik yapsın ki iyilikler tarafı mizanda ağır basabilsin. Deccal gelecektir. O kafir, bir gözü kör, çeşitli dalavareler ve harika gibi görünen işler yapacaktır. İblis de şu an vardır ve hayattadır. Evet i̇bn Hazm Muhalla'da böylece anlatıyor. İmam Nevevi de şöyle diyor. Şunu bil ki hak ehlinin mezhebi kıble ehlinden olsun, heva ve bidat ehlinden olsun hiçbir kimseyi tekvir etmemektir. İslam dininden olduğu zaruri ve kesin olarak bildiği bir şeyi inkar eden bir kimsenin ise irtidat ettiğine ve kafir olduğuna hükmedilir. Ancak onun İslam'a yeni girmiş yahut da şehirden uzak göçebe olarak büyümüş ya da bilmemesi mümkün olabilen bir durumda olmaz hali müstesnadır. O takdirde böyle bir kimseye öğretilir. i̇bn Battal da Buhari şehride şöyledir: Ümmetin selefinden ve halefinden olsun sünnet ehlinin mezhebi şudur. İman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Onun arttığının ve eksik, eksildiğinin delili Buhari'nin de zikretmiş olduğu Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır ta ki imanlarıyla beraber imanlarında artışı olsun. Diğer ayet ve onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Buna göre imanı artmayan bir kimsenin imanı eksik demektir. Eğer iman lugatte tasdik etmekten ibarettir denirse cevabımız şudur. Tasdik bütün itaatlerle kemal bulur. Müminin iyi işleri arttıkça iman da daha kâmil olur. Bu cümleden olarak iman itaatlerin artmasıyla artar, eksilmesiyle de eksidir. İyi işler azaldığı zaman imanın kemalinde de azalma görülür. Arttığı zaman da imanın kemali artar. İşte iman ile ilgili olarak bu sözler bu konudaki sözlerin orta yolu olandır. Ancak Yüce Allah'ı ve peygamberlerini tasdik etmekse hiçbir şekilde eksiklik kabul etmez. Tabi imanın detayları var. Mesela kitaba nasıl iman edilir, Allah'a nasıl iman edilir, peygamberlere nasıl iman edilir, ahiretliğine nasıl iman edilir ve bunlar nasıl gerçekleştirilir bunun detayları Var. Şafi mezhebinden İsfahani şöyle der. Şeriat dilinde iman kalbiyle tasdik etmek ve organlarla da amel etmektir. İman bu şekilde açıklandığı takdirde onun için artmak ve eksilmek söz konusu olur. 50 sünnetin kabul ettiği görüş de budur. Bu açıklamaları büyük olsun küçük olsun herhangi bir masiyeti önemsiz gördüğümüzden dolayı yapmıyoruz. Böyle bir şeyden Allah'a sınırız. Bu Yüce Allah'ın koymuş olduğu bir hükümdür. Buna teslim olmak ve bağlanmak gerekir. Bizim emrimiz ve davetimize gelince bu konuda tutumumuz apaçıktır ve şöyledir. Büyük olsun küçük olsun Yüce Allah'ın emir verdiği her şey itaat etmek vacip ve farzdır. Zaten Müslüman'da asıl olan Yüce Allah'ın itaatine dört elle sarılmak, hiçbir küçük günahı küçümsememek ve büyük günahda işleyecek cesareti kendisinde bulmamaktır. Yüce Allah'tan bizlere bütün emirlerini uygulamak için ve bütün yasaklarından da uzak durmak için yardımcı olmasını deriz. İşte bütün insanlara davetimiz budur. Bizim bu davetimiz ortaya çıktığı andan itibaren hem kendimize hem de bütün insanlara açık seçik olarak şöyle söylüyoruz. İslam davasını kalplerimize yerleştirip ikame ediniz ki arzınızda da ikame edilebilsin. Yani İslam devletini kalplerinize kurun ki, nefislerinize, ailelerinize kurun ki Allah bunu devletlerinize, topraklarınıza nasip etsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğretmiş olduğu şu sözleri söyleriz. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, ey gizli ve açığı bilen Allah'ım! Sen kulların arasında ihtilaf ede geldikleri şeyde hüküm verensin. Hakkında ihtilaf edilen konularda sen bizi izninle hakka ilet. Çünkü muhakkak sen dilediğin kimseleri doğru yola iletirsin. Evet. İman küfür meselelerinde küfrün malumunuz çeşitleri var. Gerçi daha önce de bu konulara değindik ama Cuhut, küfür, şirk, riddet ve nifak e, tabirleri. Bugünkü konumuz e, büyük günahlar sebebiyle tekfir etmenin e, yanlışlığı, ehl-i sünnetin e, bu yolda olmadığına dair idi. Yani masiyet sebebiyle. E, kişi işlediği ameli helal saymadıkça veya dinin bilinmesi zaruri olan esaslarından birini inkar etmekçe ona kafir hükmü verilmez. Çocuğu okula gönderiyorum. Bir yerden laf açıldı da bu. Evet. Ee, Onu biliyorum. Günah olduğunu da biliyoruz. Evet. Orada ne öğreniliyoruz. Ama her halükarda teklif ediliyor. Edilmesi gerekiyormuş. Öyle diyorlar. İşte şimdi e, harciler dediğimiz evet. insanlar var. Bunlar mesela e, diyanet diye teşkilat var. Çok bu cool. diyanetin bütün mensupları kafirdir diyor. O bize Müslüman olduğunu ispatlamalı, tağutu inkar etmeni falan diye böyle ispatlaması lazım diyorlar. Veyahut da e, ordu mensubuysa bunlar kafirdir diyor. Hepsi kafirdir diyor. Ka yani. he, mümin olsa bile diyor onun işi Allah'a kalmıştır diyor. Biz ona zahiren küfrüne ökmederiz diyor. Bunu da e, hariciler eskiden beri e, hep hak söz söyleyerek batılı kastederler. Biz zahirle hükmetmekle emrolmuşuz diyor ve bunu söylüyor. Halbuki o adam la ilahe illallah diyor. Neden bunun zahirine göre hükmetmiyorsun? O adam la ilahe illallah diyor. Bakın şimdi eee Adi, Adib bin Hatim'in meselesini düşünün. Bu Arap Hristiyanlarından idi. Arapçayı bilen birisiydi. Bizlerden çok iyi şu son zamanlardaki e, deforme olmuş e, Araplardan da çok daha iyi bilendi Araptı. Bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Müslüman oldu. Bir müddet sonra, Hristiyanlık'tan Müslüman oldu. Bir müddet sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna boynunda altından bir haçla geldi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ''Ey Adi, boynundan şu putu çıkar, at.'' O Adi bin Hatim radıyallahu anh, ''La ilahe illallah'' dediği sırada, boynuna haç takmanı, yani bir put takmanı, ''La ilahe illallah'''a aykırı olduğunu bilmiyordu. Ama şimdikilere baktığınız zaman bunlar la ilahe illallah dedin mi buna aykırı olan yani bunu nakz eden ne kadar fiil amel varsa bunların hepsini bilmekle adeta yükümlü kılıyor. Cehaletle mazeret saymıyor. Ve burada şöyle bir durum daha çıkıyor ortaya. Ee, Koran sünnet ortada herkes öğrensin diyor? ilim ulaşmıştır diyor. Hüccetikami olmuştur diyor. Dolayısıyla mazur olmaz kimse diyor. Ama biz burada şunun dikkate almak zorundayız. Bak e, Kur'an sünnetin ulaşması e, bugün mesela tarikata giden de Kur'an sünnete muhatap ama onun yanında başka şeyleri de muhatap. Başka şüpheleri de muhatap. Bir kimsenin şu ortamda, yani Türkiye'yi biz biliyoruz. En azından Türkiye'nin ortamını biliyoruz. Şu ortamda hak yolu, hidayetin dosdoğru yolunu bulabilmesi için iyi bir e, selefin yolunu çok iyi bilen iyi bir tebliğciyle karşılaşmasına bağlı. Çünkü e, bakın birisi tutar, mesela iki grup hadisten bahsettik. Zinadenden imanı kaldıran ve onun için e, iman vasfını ispat eden hadislerden. Sadece bir kısmını el alanlar ne yapar? Zinadeni tekfir eder. Veyahut da diğeri eee Sadece diğer hadise alır ve zina etmenin imana hiçbir zararı olmayacağını, zina etse de cennete gireceğim nasıl olsa diyerek öbür taraflı bir mürciye anlayışına kayabilir. İkisinin bir arada değerlendirilmesi lazım. Yani bu sadece bir mesele hakkındaki şey bak. Şimdi e, aynı meseleyi daha önceki zamanlarda nasıl uygulamışlar? Mesela Raşid halifelerin döneminde Peygamber e, Resulatü vefatından sonra nasıl hadiseler olmuş? Bakın şimdi. Bakın. E, Kudame bin Mazun rivayetini delil getiriyoruz zaman zaman. Kudame bin Mazun, Maide suresinin 93. ayetini delil getirerek içki içiyordu ve helal sayıyordu. Helal sayıyordu. Ömer anha getirildi bu neden içki içiyorsun diye sordu zaman bak diyor Maide 93'te böyle buyuruyor. Allah'a ve gününe iman edene yiyip içtiklerinden dolayı günah yoktur diyor. Halbuki bu ayetin e, sebebi nuzulü Aşamalar falan var içkinin yasaklanmasıyla ilgiliydi. Bu ayet indikten sonra geçmişte yani yasaklanmadan önce ölenler hakkında bahsediyor bu ayet ama bir de devamı var. Ancak sakınırsanız müstesna, sakındırılanlar müstesna diye devamı var. Ömer Radyalan burada ayeti açıklıyor, hücceti ikam ediyor ve ona içki hattı uyguluyor sadece, mürtet hattı uygulamıyor. Halbuki bu adam helal sayarak, bak bu adam Kur'an'a ulaşmış. Allah Resulü'nün sahabileri de hayatta. Ömer radiyallahu anh sen mazur değilsin. Bak Kur'an ortada, sünnet ortada. Hatta sabiler ortada gelip sorabilirdin de diyebilirdi. Kendisi sahabe değil Allah'u alem. Tabiinden olsa gerek. E, velhasıl sahabe ortada yani. Ömer radiyallahu gibi bir sahabe e, halife yani. İlim ortadayken bile bak cehaleti mazeret sayıyor. Aynı şekilde e, Ebu Bekir radiyallahu Zamanda bir hadise oluyor. Bir cariye, yani sahabeden birisi cariyelerini, kölelerini azat edeceği sıra işlerinde bir tane cariyesi e, hamile. Evli değil bu cariye. Buna soruyor kimden hamile kaldın sen öyle. İşte e, meruş diye birisinden işte, 4-5 heme hamile kaldım diyor. Halifen huzuruna getirilir zaman böyle diyor yani hiç önemsiz bir şey olarak görüyor önemsemiyor yani sıradan bir şeymiş gibi anlatıyor buna ne yapalım diyor yanındaki e, diğer sabelere danışıyor evvela radialan e, her biri bir fikir söylüyor ve onun had cezası uygulanması gerektiğini söylüyorlar. Buna had uygulanması gerekir diyor bir grup sahabe. Osman radıyallahu anh'a soruyor. Osman radıyallahu anh diyor ki söyleyenler söyleyince söyleyeceğini diyor. O da diyor ki ben senin görüşünü öğrenmek istiyorum diyor. O da bilmeyen kimseye had uygulayamazsın diyor. Bu diyor bilmiyor. Bilse bunu yapmaz diyor. Yani bakın. Basit bir şey, normal bir şey olarak görüyor. Hiç önemsiz bir şey olarak görüyor ve onu haklı buluyor, hatta uygulanıyor. Öğretiyor sadece ona. Ve sürgün ediyor. Öğren, öğreninceye kadar, dinini öğreninceye kadar sürgün ediyor sadece. Sürgün cezası veriyor. Şimdi, e, bunun gibi mesele çok. E, bazen bir fiil, küfür. Yani biz e, tekfir ile ilgili meselelerde fiil ile faili her zaman ayırırız. Bir fiil küfürdür. Onun küfür olduğunu söylemekten hiç çekinmeyiz. Mesela namaz terk etmek küfürdür deriz. Ama namaz kılmayan muayyen bir şahsın tekfirine gelince orada dururuz. Önce hüccetin iyice ikame olmasını, anlatılmasını. Bu, bugün gibi şeyleri şart koşarız. Hatta hüccetin ikamesinde de e, senin benim e, Sarıç İzmeli Mehmet Ağ'ın ikamesini değil, ilim ehli birisinin, meseleye hakim, meseleye vakıf ilim ehli birisinin hüccet etmesini. ...ihamesi yapmasını isteriz. Peygamber Aleyhisselatü vesam bile... ...bakın... E, ...kişi ne zaman e, mazur olmuyor düşünün bakın. Peygamber Aleyhisselatü vesam tebliğ ettiği zaman... ...Ebu Cehil ne diyordu? Hakim Müstedrek'in gelir bu rivayette. Ey Muhammed... E, ...işte biz senin... E, ...biliyoruz sen sıla-i rahim yaparsın... ...asla yalan söylemezsin. Biz senin getirdiklerini inkar ediyoruz diyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiç yalan söylemeyen... ...el-emin vasfını kazanmış kendisinden asla kötülük beklenmeyen, son derece güvenilen birisi. Bunun yanı sıra, mesela bazı bedevler var, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyor. Onlara ağacı çağırıyor, ağaç yürüyerek, köklerini sökerek geliyor. Elinde taşlar tesbih ediyor. İşte böyle bir hadiseden sonra artık karşısındaki muhatabın mazereti kalıyor mu? Kalmıyor. İşte Hüccet-i bu şekilde olmalı. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut ile konuşmasına bak. Orada... Benim Rabbim öldüren ve diriltendir dediği zaman o saçma sapan bir şey getiriyor. Nemrut. İşte falanı serbest bıraktım, falanı ölümün hükmettim. Bak ben de öldürür ve diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam işte benim hasretim o değil falan filan diye hiç tartışmaya girmiyor. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Hayır sen de batıdan getir de göreyim diyor. Ve verecek hiçbir cevap bulamıyor. İşte bizim tebliğimiz bu şekilde e, olursa o zaman hüccetikamesi yerini bulmuş olur. Aynı durumla ben ev karşılaştım. karşıladım. İş yerinde bir arkadaş, işte böyle konuşuyorlar, işte banyoda diğerlerin duvara değemesse kabul olmaz. Ne? Banyo oluyor. Kusul mu? Kusul mu kabul ee. olmaz diyor. Ellerini işte duvara değemeyince işte kusun kabul olmaz. Ha. Ondan sonra işte iyi. normalde abdesti kabul etmiyor. Ben dedim ki, Musa Aleyhisselam nehirde banyo oluyormuştu, orada dedim taşlaram değiyormuş dedim. Onun Gene bir şey sordu, ben de bu şekilde rivayet geliyordum. Yahut peygamberimizde örnek öremezsin gitti. Biz onun dınada olamayız, biz onu örnek alamayız diye. Ya alimlerdi dedi. Olur mu dedim, alimler kimden alıyor? Peygamberimizden. Hatta dedim, Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'e örnek alın diyordum. Adam diyor, Kur'an'ın diyor ben inanmam ki diyor. Şimdi, e, Hak, apaçık ortaya konulduktan sonra, Apaçık anlaşıldıktan sonra yüz çevirmek e, işi, yani hatları koparan nokta. Şimdi bakın, e, şöyle dememiz lazım. Yani e, kafir diyeceğimiz birisi bir şeyin küfür olduğunu anlayacak, küfür olduğunu bile bile yapacak. Az Ancak o zaman kafir ismini hak eder. Çocuğu okula gönderiyor. Ha. Küfür olduğunu biliyorum. Küfür mü? ilk önce küfür olduğunu bir ispatlasın. Çocuğu okula göndermek küfür mü? İlk önce bunu ispatlaması lazım veya yani iddiasına yani göre e, Diyanet mensubu göre de, olmak küfür mü? Yok şimdi e, şeysine göre de ispatladı yani söylediklerine de bir şey de diyemedim bunun mesela çocukları okula göndermenin buradaki saygı duruşundan olsun. Yani ha duruşundan bak saygı, olsun, saygı duruşuna küfür olur. diyebilir. Saygı evet. duruşu. Ha bunu yapmasın. Tamam. İstiklal Marşı'na saygı duymasın. Saygı durmasın. Diyer söylesek İşte küfür olan, şirk olan bunlar. Hı. Bunları yapma diyeceğiz bir çocuğa. Ondan kurtulacağız. Bu sefer başka bir şey delil getirirse, bu sefer de ona yapma diyeceğiz değil mi? Yani okula Yok. göndermek değil küfür olan. Bak. Yok şimdi... küfür o... olan fiili işlemek şimdi küfürdür. O kişilerin dedi yani direkt küfür yani göndersen bitiyor iş. Yani ben tabii onun için değil, çocuk için değil, benim için. Evet, biliyorum yani ben onların şeylerini biliyorum. İşte bu cuma namazlarını camide kılmamız falan karar almamızın sebebi bu zaten. Çünkü bizim e, bu işe başladığımızda niyetimize kesinlikle tekbir yoktu. Yani camilerde imamlar kafir, e, biz onların arkasında namaz kılmıyoruz. Bizim kesinlikle böyle bir e, düşüncemiz yoktu. Biz sadece sünnete uygun, bidatlerden uzak e, bir mescit haline gelsin burası ve herkes gelsin. Yani sadece işte bizim dersimize gelenler değil, herkes gelebilsin niyetiyle yaptığımız bir şeydi. Fakat işte durumun bu hale geldiğini gördüğümüzde, bu şimdi muh. senedir, 3 senedir böyle şey ama öyle bilinmiyordu demek istediğini şey yani söyledi. E biz bunu işte başta. Biz bunu her zaman söylüyorduk. Yani başta e işte. Başta etti de ondan sonra böyle yapıyorlar. Onlar öyle lanse etmeye çalışıyor. Onlar kendi anladıkları gibi şey yapıyorlar. Şimdi, şimdi kim o falan diye şey da. He, önemli değil isimleri böyle. de <gülüyor> yüz yüze de görüştük biz zaten. Şimdi Abdülkadir bin Abdülaziz. Ee, hocam hocam dediği şahs Abdülkadir bin Abdullah'dir. Mısır'da hapiste yatan birisi. Bu adamın e, iman küfür meseleleri diye veya e, Arapça adıyla El Cami Fi Talebi İlmi Şerif diye bir eseri var. E, o eserinde tamamen e, harici itikadı üzerinde. <gülüyor> Eğmene Zevahiri geçen hafta geçen haftalarda bir açıklaması yayınlandı kaç tane, üç seri halinde açıklaması yayınlandı. En son açıklamasında Abdülkadir bin Abdülaziz meselesine de değiniyor. El-Kaide'nin liderlerindendir Eymen Zevahiri. Diyor ki <gülüyor> yok, hayatla, hayattaki önderilerinden. Şimdi e, Abdülkadir bin Abdullah biz diyor e, işte insanları cihada teşvik etsin niyetiyle diyor. İşte kitap Hazırlattık. O el cami kitabını biz hazırlattık diyor. İşte ona imkan verdik, ofis sağladık falan filan dedi. Diyor orada iki tane sorun var diyor bir kitapta. Birisi küçük sorun, birisi büyük sorun diyor. Küçük sorun işte basımıyla ilgili organizasyon falan o kısımları diyor. Büyük sorun ise diyor içerisindeki ifadeleri diyor. İşte bu tekfir ifadeleri falan. Hatta mücahitlerin bir kısmını bile tekfir ediyor. Taşıdıklar bazı itikadlardan dolayı. Kendisinden öncekileri tekfir ediyor yani. Şeye karşı, Abdullah Hazlama karşı e, hakaretvari terbiyesiz sözleri, Ömer Abdurrahman'a karşı e, çirkin sözleri. E, ben diyor elimden geldiği kadarıyla bunları temizlemeye çalıştım ama diyor, işte bu kitap basıldı diyor bu şekilde. mesela bundan ibaret diyor. Şimdi başka bir yerde ikinci açıklamasında veya birinci açıklamasında e, bizim itikadımız şundan şundan ibarettir diyor ve oy kullananları tekfir edenlerin bizim onlarla alakamız yok diye hatları koparıyor bir kere. Ebu Katade El Filistin'in de hocasının söyl olduğunu söyler. El Cihat Vel Fil İştihat veya Vel İştihat kitabında tercüme edildi. E, orada e, bu meselenin son derece kapalı olduğunu yani uy meselesinde uy kullanma meselesinde alimlerin bile ihtilaf halinde olduğunu ki e, bu alimler Elbani, Kardavi e, ve daha başka bir takım isimler e, hay, halen hayatta olan yani son dönemde yaşayan diyelim ya da hayatta olmasa bile son dönemde yaşayan ilim ehli hep bu görüşte. Yani demokrasiyi İslam'a hizmet yolunda ondan istifade etmek yönünde. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var bu. Ebu Talip hiçbir zaman Müslüman olmadı ki. Ebu Talip'in himayesine girdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hele İbn-i meselesi var. Ebu Bekir radıyallahu anın İbnü i Dugunne'nin himayesine girmesi meselesi. İbnü i Dugunne e, Kavmin senin gibi birisini nasıl kovar yurdundan çıkarır diyordu. O da böyle böyle diye anlatıyor. Ben giderim konuşurum onlarla diyor. Mekkelilere geldi zaman İbn-i ne ona diyorlar ki işte böyle böyle bunlar bizim atalarımıza, ilahlarımıza sövüyorlar. İnançlarımıza hakaret ediyorlar. Diyor. İbn-i ne dönüyor. Ben sana eman verdim fakat diyor. Sen de şunlar şunlar yapmayacaksın diyor. Açıkta namaz kılmayacaksın. Açıkta Kur'an okumayacaksın. Kimseye karışmayacaksın diyor. O da bu şartları kabul ediyor ve o şekilde devam ediyor. Şimdi bu Müslümanların zayıf oldukları zamanda yapılan bir tavır. E şimdi zayıf. He, şimdi de zayıf tabii ki. Şimdi e, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Anlaşması'nda kabul ettiği şartları bir düşünün. Yani Müslümanların aleyhine olan şartlar. Başka zaman e, yani başka birisi olsa bu. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam değil de başka birisi olsa. Hemen tekfir edilir. Yine benzer noktada sadece genel bir takım hükümlerle özel meselelere uygulayanlar, yani genel hükümleri özel meselelere uygulayanlar hep bu türden hataları yapıyorlar. Mesela dedik ya, el i Sünnet'in tavrı fiil ile faili birbirinden ayırmaktır. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle olan meselesi. Allah Azze ve Celle ona bir haber veriyor. Kavmin tekrar putlarına döndü diyor. Allah veriyor bu haberi. Herhangi bir yanılma veyahut da yalan olma ihtimali olmayan Allah Azze ve Celle'ye haber veriyor. Geliyor kavmine onları bil fiil o işte görünce tekrar putlarına döndüklerini görünce ellerinde Allah Azze ve Celle'nin levhaları var. Ayet yazılı levhaları. Öfkeden onları yere fırlatıyor. Fiil küfür mü? Fiil küfür. Fail kafir değil. Ha şey yaptığı evet. hareket. Allah'ın sözlerini yaratıyor gibi. Fail kesinlikle kafir değil. Bilakis insanların en faziletlerinden birisi. Kavmin yaptığı meselede kavmi demişti ki Musa Aleyhisselam'a bize de onların ilahlar gibi ilah edinsene. Siz cahillik gelenir toplumsunuz diyor Musa Aleyhisselam onlara. Onlar ee, sözlerinin imanlarına yani la ilahe illallah diyerek söyledikleri o imanlarına aykırı olduğunu bilmiyordu. Ve Musa aleyhisselam da onlara cahil bir kavim olduğunuz diyor. Aynısı bak peygamber aleyhisselam zamanında nasıl? Şimdi Kur'an okumayan bir topluluk mu peygamber aleyhisselam nasardı? Bize de zaten vat onların zaten vatı gibi zaten vat edinse ne diyor? Kur'an okuyan sahabeler bak Hüccetin ulaştığı sahabeler. Ne diyor Peygamber Esad-ı Sizler diyorum Musa'nın arkadaşları gibisiniz diyor. Kafir oldunuz demiyor. Onlar bu sözü söylerken La İlahe İllallah'a aykırı düştüklerini veya Kur'an'ın bu ayetine aykırı düştüklerini bile fark etmemişlerdi. Haa okullarda veyahut da kışlalarda veyahut daha başka devlet dairelerinde şirk varsa bunlara karşı durulması gerekir. Yani müminin kesinlikle bunları işlememek için mücadele etmesi gerekir. Benim inancıma aykırıdır diye bununla mücadele etmesi gerekir. O ayrı mevzu. Bunu isteyerek yaparsa yani kalbinden beğenerek uygun görerek yaparsa o kimse kafirdir. Ama kalbi tasdik etmiyor. Azalar yapıyorsa biz ona kafir demeyiz. Çünkü ikrah durumu da var. Bak şimdi bugün Allah'ta, şu Allah'ta, kalbim istemiyor diyorum. Gönlümle yapmıyorum, meyaş etmiyorum. Ama gönderiyorum diyorsun, olsun. Yine çizik atılıyor. Allah ıslah etsin. Yani bunlar Cihat cihat derler. Cihada çağrı yaparlar ama ee, cephedeki insanlar bile bundan rahatsız. Bu zihniyetten rahatsız. Şimdi çocuk okula göndermesek okuma yazma bilmeyecek o zaman da. Şimdi göre, o, onlar, onlar mazeret değil. Bir şey. Onlar mazeret değil. Onlara hemen şey cevabını bulabiliyor. Zaten. Onlar mazeret değil. Şimdi ee, okula gönderip mücadele yapmak lazım. Aslında Müslümanların bu mücadele yapması lazım. Mesela Askere gitmeyeceğin yere, git askere ben yemin etmiyorum arkadaş. Ben sadece Allah'ın adına yemin ederim de. Atsınlar Kodes'e. Hoş yolda çilecek. Madem tevhid için peygamberlerin yolu bu değil mi? Ben bu durumu bilmiyordum ama yemin etmedim zaten askerim. Bir hatadan dolayı bizi yemekhaneye aldılar. İlk de etmemişiz yani. Şimdi şimdi burada e, mesleği işin öncülerine... Havale ettikten sonra yani askere gitmek şirk veya okula gitmek şirk diye aldığı zaman bu insanlar şirkin yani Kur'an ve sünnette tarifi gelen şirkin anlamı kayboluyor zaten. Dolayısıyla okulda okulda şirk koşmasın diye göndermediğin çocuk dışarıda şirkin içerisinde oluyor. Bunun farkına bile varmıyor. Niye ona göre şirk okula gitmek. Askerde yemin töreninde yemin etmiyor. O kadar kalabalığın içinde duymuyor ki. Tek tek söylemiyor ya. Zaten ben şimdi... Oturum. Olur mu? Bir de orada ikrah altında aslında Bu e, <gülüyor> serbestlik içerisinde yaptığın bir şey değil yani. Ben bu durumu bilmem da orada birisinin ayağına... Birisi ayağını bozdu. Önümdeki. Ben de onun ayağını basınca çağırdılar beni. İşte yürüyüşü düzgün yapmıyor. <gülüyor> Anlasana ben de o Sıca sinirle kızdım. Yırttım. Yok. O sinirle kızdım. İki tokat idi bu Silah Silahı sürükleyerek gittim. İşte silahı niye sürükleyen diye iki tokat da idi. Tekrar bir daha sürükledim. Dediler sen yemin törenine katılmayacaksın. Yemek aynaya git. Böylelikle yırttılar adamı. Yani ııı. E hülasa etmek gerekirse, şimdi bizim yaşadığımız ortamda Müslümanlar zayıf durumda. Mustazaf durumda hatta. Ezilen konumda. Yani dinin şarları o kadar bariz değil. Mesela bir diyanetin küfrü temsil ettiğini iddia etmek ayrı bir ispat ister. O ayrı nokta. Belki öyle olsa bile senin apaçık İslam'ı ortaya koyan müesseselerin olmalı ki onu küfür cephesi diye net bir şekilde ortaya koyabilirsin. ondan sonra onun mensuplarına kafir hükmü verebilesin. Müslümanların bir safı yok ki. Ben o şeyini de bilmiyordum hatta Eyüp abidik, hocadı. çocuklarını okuldan aldırdı. Çok güzel, imreniyormdu. Ben sorma aklıma gelmedi ama düşünüyorum bu okulda ne sakınca var. Tabi bilmiyorduk o mesela. Şimdi okul, için çok iyi okul meselesinde e, Kendini okutabıyorsan Bizim şöyle yani Biz gönderilmesi ama mücadele edilmesi tarafındayız. Yani ben niye aldım? Daha doğrusu ben almadım da onlar almıyor okula şu anda. Başörtü de almıyor. He. Onlar almıyor. Ben tutup da e, kızın başını aç da git diyemem. O zaman tağut olurum. İşte o zaman Eyüp'e böyle ben düşünüyorum. Okulda diyorum ne sakınca vardı? Bilmediğimiz için bak mesela isteklal maaşı, dünyamız işte şey, ne diyordun işte. Sağ şey. olabiliyorsunuz sonra ya, yani evet, Atatürk'le şey. ilgili o şeyler var. Evet. Evet. Ee, Aslında çocuklar kendimiz onları yedebiliyoruz. Şey şimdi O, hareket o hareket yaptığı şey. anlaşma, <gülüyor> bir, bir, bir şey yok tabi değil mi yani? Şimdi e, bu, bak, bizim için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Müslümanların e, devleti olmadığı, iktidarı olmadığı zamandaki yaptıkları da bizim için örnek. Sonraki yaptıkları da bizim için örnek. Hepsinin yeri var. O Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kabe'de putlarla dolu iken orada namaz kılıyordu. Namazına halel geldi mi? Kabe'de putlar varken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Kabe'de namaz kılıyordu. Ne zaman ki iktidar sahibi oldu, onlar temizletti. Yani tavşanın daha küsmesi gibi olmaz bu işler. Şimdi, evet diyanette bir sürü müşküratlar olabilir. Ama bu müşküratlardan dolayı tutup bütün mensuplar kafirdir demek. Yani onlar e, gizlediği, eminim daha pek çok bir şey var bunun gerisinde de. E, i̇ster diyanet mensubu olsun, ister ben sağlık memnunum şimdi. Benim ne ayrıcalığım diyanet mensubunda? Senin işin içinde destandardır canım. Sen ayrıcılar ne biliyor yani? Söz, sözle ayırıyorlar. Yani e, silme olarak bunların bunlara verilmesi gereken hüküm küfür. Yani çizdikleri hat bu. Bir de bizim asıl bayrağımız bu Afganistan'ın kullandığı bayrak mıydı? Şimdi e, bayraktan ziyade bayrakla ilgili e, bir takım yanlışlar mesela e, bayrak karşına saygı duruş biz Kur'an-kerim okunurken bile ayakta saygı durmayız böyle bir e, şeyi saygı anlayışını bayrağa tahsis etmek veya istiklal marsına tahsis etmek böyle bir şirk oluyor yani demek istediğim şu anda bizim bayağı eski yani perameler zamanda kullanılan levamı dinleyelim. He bir iki tane sancağı vardı. Ee, birisi bayrak, birisi sancak, birisi siyah, birisi beyazdı. İşte o, yani la ilahe illallah, Muhammed Resulullah yazılı dediğim modeli. Yok, o konuda netlik yok. Daha başka şeylerde yazılı olduğu şey var. Bilmem, benim bildiğim o. Ben, onda Afganistan'ın bayrağı olması lazım, öyle yazılı. Suud bayrağı. Suud bayrağı, Tevhid bayrağı işte. Bayrağı. hangisi? Söyle olsun. Konsolid-i Arabistan'da mı? Veya oraya olabilir, yani aklımda biri var da. Çünkü Afganistan'ın da yok. Söyde Arabistan'da. Zaten Hilal'in de, onların da bizimkine benzer, Türk bayana benzer. İşte birisi de tam hatırlayamam. Demek ki Söyde Arabistan o zaman. Evet. Altında da kılıç var hatta. Kılıcı saymazsan, öbür yada tevit. tam olarak saniye almayacak. <gülüyor> Sübhaneke Allahümme ve bevamdik ve eşhaden la ilahe illan tebahtek ve estağfurüke ve etubilek. Elhamdülillahi şey, Rabbil alemin ve salatu ve i̇şte selamu ala Resulüne <gülüyor> Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sel